محمد المعدين الإنعام والحكم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Mektubat-ı Şerife'den dersimize devam ediyoruz. Tam yerimiz geldi. İmanın ne olduğunu beyan etmek babına. Tabi İmam Rabbani Hazretleri işi bilenlere konuşuyor. Ehline mektup yazıyor. Onun için ekseriyetle bakıyorsunuz bazı teferruata giriyor. Belki de o teferruat ilmi kelam kitaplarında bulunmaz. Bu arada bize itikadi konularda dikkatli olmamız ve tabi itikad kitaplarını okumamız hakkında teşviklerde bulunuyor. Sonra biraz fıkıhtan meseleler zikredecek mektubun bir fakat yine Orada da işte ana fıkha havale etmek üzere bir teşvikte bulunuyor. Çünkü bu bir mektuptur en Bizim şimdiki sayfalarımızda diyelim 20-25 sayfalık bir mektuptur. E bunda tabi bütün ilmi, kelam, iman meselelerini, fıkıh meselelerini, ile yazma imkanı yoktur. Ancak biz buradan teşvik anlayacağız. Buyuruyor, Vel imânû iman inanmak diyoruz. Esasında işte eman vermek. Geçen derste bunun lügat üzerinde durdum. Ama ıstılahi manada yani din e, dilinde İslam İslam'ın ıstılahında yani ku kullanım dilinde iman nedir? İbaratun ibaretran tasdikün doğrulamaktan öyle bir tasdik ki kalbiyin kalb kalple alakalı yani insan ağzından bu doğrudur demek yetmiyor. Çünkü kalbi inanmıyorsa bu iman olmuyor. Onun için burada sukutu muhtemil olmayan, yani düşmesi ihtimali olmayan tek rükün kalptir. Kalpte inanmak olmadı mı, tasdik olmadı mı bu iman asla olmuyor. Dil bazı kere işte söyleyecek, dilsiz olur vs. zaruret olur. Dil düşebiliyor, dille ikrar. Kalple tasdik asla düşmüyor. Peki neyi tasdik edilecek? Bir o şey ki belaha e ulaştı kime ne yapacağız? Neden dini dinden? Yani din adına bize ulaşan ilimler var. Neyle bir tarih zarureti. Zaruret yani artık inkarı kabil olmayacak şekilde herkesin bildiği şeyler. Diyelim allah Teala'nın varlığı. Meleklerin varlığı. Zaten Kur'an-ı Kerim yazıyor yani. Ta bunun... Acabası yok Cinlerin varlığı diyelim İslamoğlu cinleri bile Ninova'dan insanlar gelmiş diyor Mekke'ye Yani bu kadar zaruret tarıkıyla Bilinen şeyler bunlar Cin suresi var Kur'an-ı Kerim'de yani e Fakat insanlar o kadar cahil ki Bu adamlara hala dinleyen çıkabilir Çıkabiliyor Ya e Ona bakarsanız adam peygamberim diyor Mesih'im diyor Yani yeni din getiriyor onun da tabileri oluyor Hem de Müslümanlardan tabi oluyor e Birçok fırka çıktı bunlar yani şu anda da bu cehalet içerisinde yadırgıyorum ama yadırganacak bir şey de değil. Evvel insanları cahil bırakmak gerekiyordu bu işler için. Ya zaten bu Osmanlı'nın son döneminden beri insanların harfini değiştirdiler, dilini değiştirdiler, kitaplarını değiştirdiler, marifini değiştirdiler, bilgilerini değiştirdiler. Ya bundan sonra bu insanlara adam gerçekten peygamberim dese de yutarlar. feto gibi ben Mesih, Mehdi peygamberim dese de yutarlar. İslam gibi gibidir, Adem Ahsen babası var, yutarlar. E çünkü cahil olduktan sonra her şeyi yutturmak kolaydı. İman nedir? Dinden bize ulaşanları kalben tasdik etmekten ibaret. Peki dinden bize ne yolla ulaşacak? Yani biz zarureti, zaruret yoluyla. Zaruret demek, yani inkarı kabil değil. Nasıl inkar edeceksin şimdi meleklerin varlığını? Veyahut ahiretin varlığı. Yani Kur'an-ı Kerim'de de çok geçiyor. İşte bu bütün peygamberlerin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği dinin Efendim Amen tüsü yani. Bunu artık e, şeye ihtilafa açıp açmanın manası var mı? Yok. E bunların hepsine inanmak gerekiyor. İmanlı olmak için. Davet tevatürü. Tevatür tarığıyla gelmiş yani. Yalanda birleşmeleri düşünülemeyecek kadar çok insanlar birbirinden almışlar. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den almışlar. Sonra onun sahabesinden yine böyle cemaat cemaat bu konuları almışlar işte. Tevatür tarikiyle diyor. Yani beş vakit namaz. Yani şimdi 1400 dört küsür bu kılınarak gelmiş bir de yani. yani sadece duymakla da değil, bilfiil fiil tatbikatla da gelmiş mesela. Tevatür var. Veya fiili durum olmaz. İşte efendim demin dediğim gibi peygamberlerin varlığı Allah'tan vahiy aldıkları işte insanlar için Allah ile görüşemeyen melek vasıtasıyla Allah'tan vahiy alan var mı? Böyle bir Risalet müessesesi var mı? Bu tarık, Tevatür ile gelmiş bir şey yani. Bunu artık bir insan bunu inkar ettikten sonra bunda iman e, adı bile konuşulmaz. Yani dinden zaruret ve tevatür ile bize ulaşmış olan her şeye kalben tasdik e, e, etmemizden ibarettir iman. E, tabii yani. Buna baktığın zaman Kur'an-ı Kerim Zaten tevatür tarikiyle laf ve mane Bize ulaşmış e Kur'an-ı Kerim'in içinde bulunan bir meseleyi inkar e, imandan adamı çıkarıyor İşte bunun için diyoruz ya Bir ayeti inkar hepsini inkar Bir ayeti inkar insanı kafir eder e, Dememiz bundan dolayı Çünkü Kur'an-ı Kerim bize tevatür yoluyla gelmiş Burada daha neyin inkar ediyorsun yani Yani tevillere saparak da inkar yapmaya çalışıyorlar ama inkar inkardır Hüzeyir Aleyhisselam 100 sene ölü kaldı. Ondan sonra Allah onu diritti. Femâteullah. Mi etteham fîmme ba'te. 100 sene ölük ölü bıraktı sonra onu diritti. Nihayet <gülüyor> ba'te o diritti yani. E sen şimdi yok İslam İslamoğlu ağzı işte. Misal miymiş, temsil miymiş bilmem. Bunlara bilayetin ekseriyetinin ağzıdır. İslamoğlu işte şey olmuş. Önde vitrin olmuş bu şey yani. Şerre kapak olmuş. Yoksa aynı kafada dolu adam var. E şimdi bu efendim böyle bir diriltme olmadığı bilmem neyse. E bu inkar yahu. Tevatür yoluyla gelmiş ayet yani sen bu nasıl inkar ediyorsun? Diriltmemiş falan falan. Yok efendim o Muhammed Esed midir nedir o adamın, o sapık adamın tefsirinin e, beyanlarıyla işte. Deniz yarılıyor, e, efendim yol açılıyor. Kur'an-ı Kerim bundan bahsediyor. Hani vurup bir ayağa kalkalı, deniz avur diye emre temdor. Fımfalak farka an, kılıf kılıf tabutlar Deniz yarıldı diyor. Her parçası büyük dağ gibi. Denizin kenarlarda su dondu durdu diyor. Yani bu kadar Cezayir abi ben İsrail'e Bahra, İsraili olan denizden geçirdik. Hoş gemiyle geçirdik değil ki bu. Yani 600 bin kişiydik Ne kime gemi yetecek? Denizden geçirdik diyor. Hiçbir vasıalı. yüzerek de geçemezler. O kadar insan işte denizden yürüyerek geçirdik yani. ya Bu kadar tevatür tarik ile gelmiş bir hadise, zaruret tarik ile bilinen Kur'an ayetlerini artık tartışmaya açmışlar. Eşin sen efendim metceci olay olmuş. Ya Tekirdağ'da işte, işte 3-4 metre denizçi şey olmuş şimdi. İşte deprem olacak falan. Millet şüphelenmişler. Sonra e, işte bu işi araştırmacılar demişler ki depremle ilgisi yok bunun işte böyle. Her sene midir neyse dönem dönem burada bu su çekiliyor. Yani böyle çamur çıkmış böyle dört metre mi beş metre su çekilmiş. Ya Medcezir dediğin nedir? On metre çekilsin, yirmi metre çekilsin. Sen koca denizden, insanlar ayağı yaşlanmadan, yani ıslanmadan geçiyorlar. Bunun Medcezir ne alakası var? Dünya neresinde Medcezir görülmüş ki? Denizin altı açılmış, tümü kalkmış gitmiş yahu. Ya bunu esetten adam bu kafada Medcezir'e tabir ediyor işte falan. Yani işte İslamoğlu, onun kaynakları veyahut birçok ilahiyatçının kaynakları Yahudi'den dönme bir adammış bu Esed. Allah bir döndüğünü dönmediğini. Yani şimdi mesele ne? Zaruret tarıkıyla, tevatür yoluyla bize din din adına bunlar ulaştı. Yani Kur'an bu. Hadis-i şeriflerde de böyle mütevatir. Lafzan çok bulamasak da manem mütevatir çok konu var. Zaten bizi bağlayan manem mütevatir. Şu anda lafzan mütevatir ararsak hadis hep ben gitti. Bir tane hadis var, iki tane. Lafzan mütevatir. O da bana yalan iftiraden eden cehennem Zaten uydurmayın buyurmuş oluyor. Dolayısıyla e, lafza mütevatir e, bir iki tane de inhisar ediyor. Onun için hadiste de manen mütevatir itibar alıyoruz. Hakaik'te, İsa Aleyhisselam'ın ineceği gibi, Mehdi Hazretleri'nin zuhuru gibi vesaire. Bunlar e, tabi yecüc mevcut konusu zaten Kur'an-ı Kerim metninde var. Dehabbetullah Kur'an-ı Kerim metninde var. İsa Aleyhisselam'ın üzülüne Kur'an-ı Kerim metninde de alet ve işaret var vesaire. E, bunlar hep zaruret tarikiyle gelmiş oluyor. Onun için imam mefhumuna giriyor. Ne alakası var getirdin İsa Aleyhisselam'ın yücüğünü? Burada diyor soktun. Nesi Ahment'e soktun? Ve kütübüye sokuyorum. Ve Resulü'ye sokuyorum. Zaruretle geldi. Tevatürle. Eğer öyle olmasaydı e, ima, e, İmam Halusi Rahimullah der miydi ki İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar edenlerin tekfiri yani kafir olduklarına değer icma var. Nasılca koca Halusi icma var? Bu kadar ulema nasıl icma edebilir? Teferruat bir konuda. Teferruat olsaydı. Çünkü zaruretle ve tevatür diyor. Bu tevatür sadece ayet ve Kur'an'ın metnindeki tevatür değil. Hadis-i şeriflerin de lafzan veya manen tevatürleri imanı muciptir. Senden de anlamak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar hadis geliyor sana da efendim ben inanmıyorum dediler bu lüksün yok. Yani ahad ile gelir. Onda da sapıklık olur bir daha tehli olursun falan ama e diyelim çalışı adada yaşıyor. Bu şimdi ahat tarikiyledir. Diyelim ki sahi Müslim'de var. Biz buna inanırız. Ama bir adam kalksa bunu inkâr etse Deccal şimdi adada yaşıyor falan. Ha buna kafir diyemeyiz. Çünkü tevatür ve zaruret tarikinde girmez. Ama manen tevatür tevatüre girer. Yani nüzülümesi İsa Aleyhisselam inecek. Hazreti Mehdi zuhur edecek şeklindeki konularda tevatür var. Şimdi, kıyamet alametlerinin birçok hadis var sahiptir. Ama tevatür olmayınca Burada kâfir diyemiyorsun. Ama böyle ise insan inmeyecek, yaşamıyor falan. Bunları böyle inkar etmek kolay bir şey değiller. Çünkü burada manen tevatür var. Bunları birbirinden ayıralım. Hadis inkar insanı kâfir etmez. Sahite olsa kâfir etmez. Ama haber ahad ise manen tevatür olan bir şey ise kâfir eder. Yani bunlar ufak tefek işleri değil. Hadi, yani bir hadis-i var, e, o da tabii. Mehdi kitabın başında onları zikrettim. Efendim, 13'ün din adına bize ulaşmış. Neyle ulaşmış? Zaruret tarıkıyla, tevatür tarıkı ile Bu kadar kitaba geçiyor, bu kadar ravisi var, bu kadar sahabeden geliyor. 100 200 sahabeden geliyor. Bunları dinleyen bu kadar binlerce tabi'in, tabi'in tabi'inden geliyor. E burada bir icma ulaş Efendim seviyesine ulaşıyor sen kalkursun. E, o yok, bu yok. Nasıl oluyor? zaruret ı ile geliyor. Aa çarşamba günü uğursuzluk devam eden bir gündür. Bu hadis-i şeriftir. İşte efendim tamam. Bu hadis-i şerifin kaynağı da var. Al-Kami rahimehullah büyük muhaddistir. Bu mevzu değildir diyor. Falan falan. Bunların heberi ahâbdir. Yani şimdi bir adam diyor, çarşamba günü uğursuzluk yok falan. Biz buna kafir değil miyiz? Ve, veya düşe işte kertengeleyi öldürmek cevaptır. E, tamam. Sahittir. Hem de sahih Müslimedir. Bab da açmış ona. Ama sen kalkıp da şimdi adam Kertengeleliğe ilgili adrese inkar etti. Hemen bu adama kafir denmez. Ke kafir denmez ama şu var tabii ki. Bunu peygamber de dese inanmam. Veya peygamberin ağzından da duysam reddederim. Yani bunu diyen kafir olur. Çünkü neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağzından da duysam eee inanmam, kabul etmem demek o küfürdür. Orada hadis zayıfmış. Efendim sahihmişe bakmaz. Çünkü ben peygamberden duysam hadi git işine derim diyor. Yani bu kafirdir. Bu bunu konuşmuyorum. Ama hadis manen tevatür derecesine ulaşmazsa, sahihte bile geçse diyorum. Tekfiri mucib olmuyor. Ama ne oluyor? Tefsik oluyor. Fasık denir, bir daha ehli olur yani çünkü bu işler kolay değil. Öyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi kaynaklarda var. Sen burada kalkıyorsun yok diyorsun. Buraya dikkat edelim. İman çok önemli bir meseledir. Ee, İman İslam ilmi hali bu çok önemlidir. Biz İman İslam ilmi halinin başında yani nelere inanılması zaruret tarikıyla zaruret tarikıyla yani mecburen inanman gerekiyor. Bunsuz olmaz. Bunsuz Müslüman olunmaz. Bunsuz bir adam mümin olamaz. Ha, bunlar 120 sayfa kadar İman İslam ilmi hali. Bu fakirin çıkarttığımız. Birinci cildi çıkart. Bunun baş tarafında Hani zaruret ve tevatür tarıkıyla olanlara tabi yine işaret olacak. Çünkü 120 sayfada bütün tafsilat verilemez. E bütün tafsilatı vereyim dediğin zaten bütün Kur'an'ı koyman lazım. Çünkü zaruret tarıkıyla gelenin hepsine iman. Ama biz Kur'an'a imanı nasıl anlatabiliyoruz? Musab'ın iki kapağının arasında e, olan, e, içinde bulunan her şeye iman ettim. Hani şeklinde geçiyoruz. Çünkü ve bir maddesini. Öbür türlü Kur'an'ı Kerim'de ne varsa oraya koyduğu zaman o 120 sayfa olur mu? Kur'an Kerim kendisi 600 606 sayfa Ondan sonra sen kalk bir de ona İzah ki tefsir yaptığını düşün Yani anlatabiliyor muyum Orada da yine işaret oluyor ama ne işaret oluyor En azından sen şunu biliyorsun ki Kur'an-ı Kerim'in, Mus'haf'ın iki kapağı arasında Ne varsa inanmadan insan müslüman olamıyor Bir meseleyi inkar insanı kafir ediyor En azından bunu anlıyorsun e, Ve Resulü'yi dedi Resuller Resullerden maksat ne ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işte 124 peygamber. Kur'an'da ismi geçenlere ismiyle, ismi geçmeyenlere vasfıyla, risalet vasfıyla iman ettim diyorsun. E bu hal böyleyken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman nasıl oluyor? E buyurduklarına inanmak. Ben onun hak peygamber olduğuna inandım. Tamam inandın. Ondan sonra ne diyor? Kerten bana bahsederse inanma. Veyahut efendim bana derçe çarşamba günü şöyledir inanma. Meselamış hal veriyorum yani. Şimdi, e şimdi sen nasıl peygambere inanıyorsun da onun buyurduğu buyurduğunu kulağımla duysam inanmam. Bu iman olur mu? Bu inkar olur. E burada adamın hadis bir hadisi inkar ettiğinde kafir olmaması eğer hadis mütevatir değilse, manen mütevatir değilse, ha lafzan zaten az, manen mütevatir değilse hadis bunu inkar eden, Kafir olmaz diyoruz. Buna kafir olmaz dememizin sebebi ne biliyor musun? Buna kafir olmaz dememizin sebebi bir acabalık oluyor. Yani bu, bu hadis-i Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyledi mi söylemedi. Bize göre kaynaklarımızda geçersek kesin söyledi. Fakat genel manada baktığınızda tevatürle gelmediğinden bir acaba girdiğinden adama kafir diyemiyorsun. Yoksa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi bir hadisi duysa yani cemaatle duymasına gerek yok. Kulağın yok mu senin? Aklın da var. E duydun mu? Duydun. E sonra kabul ettim mi? Etmedim. Ve yüsellimû teslimâ. E Kur'an zaten söylüyor. Fela ve rabbike la yüminûn. Rabbine yemin olsun ki iman etmiş olamazlar. Müslüman sayılamazlar. Hatta yühakkimûke fîmâ şecerû veyne o. Aralarındaki ihtilaflı meselede soru cevaplarında işte neyse fetvalarında seni hakem tayin edecekler. Sonra senin hükmünü dinleyecekler. Sonra sen karar verdin, bir şey buyurdun. Bu böyle olacak, bu böyledir. Hak bunundur veya şu şöyledir. Bunda en ufak içlerinde böyle bir sıkıntı, daralma bile hissetmeyecekler. Ve yüsellimû teslimâ. Tam teslim olmadan mümin olamazlar. Burada mümin olamazlar derken kamil manada mümin olamazlar buyurmuyor. Hakiki manada mümin olamaz. Yani gavur olur demek istiyor. Şüküreden işte bu münafıklar hakkında da hazül olmuş bir bir ayettir. Yani adam geliyor içinden peygambere imanı yok ama görünüşte Müslümanım diye geçiniyor. Ondan sonra bir Yahudi ile davalaşmış veya bir bilmem kavur kasımlaşmış geliyor. Hani ben nasıl olsa Müslüman görüntüsündeyim. Beni tercih eder zan ediyor falan falan. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkı tutuyor. Kavrun hakkı da olsa onu ona veriyor falan. E sen şimdi burada bu, bu, bu ayet kimden bahsediyor? Kalbinde iman olmayandan bahsediyor. Dolayısıyla yani sen ben peygamber dedetse ondan da duysam işime gelmeyeni kabul etmem. E böyle bir iman olabilir mi? Senin onun için bir hadisi inkar meselesi e, mütevâtir değilse sana bir kafir diyemiyoruz. Kafir diyemememizin sebebi acaba o hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzından çıkmış mı meselesinde dolayı tevatür olmadığından. Tevatür bize göre kaynaklarımızda geçse sahihtir. Biz onun peygamberimizin ağzından çıkmış Zaten kesin çıkmış da kabul ediyoruz. Ama orada bir ihtimal varit olduğundan sana kafir diyemiyor. Çünkü kafir demek için ihtimalli olmaz. %100 garantili işte olur. Bundan dolayı sana kafir demiyor. Ama sen Allah indinde nesin? O başka bir şey. Ha adam şunu der. Ben bu rivayetin Resulullah'tan ulaştığında şüpheliyim ama Resulullah sana sen buyursa bitti. Ben ondan duysam veya buyurduğunu kesin bilsem hiç şüphesiz. Ha buradan adam imanı kurtarsa kurtarıyor. Ama bir adam kalkar derse ki ben Resulullah'tan da duysam bu böyle iş olur mu ya? <gülüyor> dese o adam zaten hadis zayıfmış falan fark etmez. ve hadis olmasına da lüzum yok. Hadis olmasına da lüzum yok. Adam dese ki bunu peygamber bile dese ben kabul etmem. Hani mesela şu laf da çok tehlikeli. Elfaz-ı küfür dersi yapmak lazım diyorum ya. Feriştahı gelse sallamam falan. Ne demek o feriştah? Melek demek. Feriştah'ı gelse bana ne takmam. Ferişten melek. E melek neyle gelir? Melek neyle gelir? Vefalûnevâî umarûun. Ayet var. Emrolunanı yaparlar. Melek Allah'ın emriyle gelir. Sen diyorsun ki Allah'ın emrini takmam. Onun için bunlar tehlikeci. FETÖ niye? FETÖ kafir oldu diyeyim onları tartışıyorlar. E FETÖ zaten çok zaman evvel ne dedi? Cebrail Erselam gelse dedi. Parti kursa dedi. Desteklemem dedi. Ya Cebrail Erselam niye gelse parti kursun? İşi mi bitmiş? Bir, İkincisi Cebrail Aleyhisselam ne? Melek. Hem de ne meleği? Vahiy getirmekle görevli melek. Cebrail Aleyhisselam par gelip de parti kurarsa bu ne demek yani? farz muhal bir şey konuşuyorsun. Olmayacak bir şey konuşuyorsun ama Cebrail Aleyhisselam her yaptığını Allah'ın emriyle yapan bir melek. Zaten bu el fazla küfre giriyor. E çünkü el fazla Küfür derslerinde geliyor bu. Feriştahı gelse bilmem ne. Bu Feriştahı demek diyor insanı kafir eder. Çünkü neden? Melek diyor gelse konuşsa diyor bana ne diyor. E ya melek Allah'ın emriyle geliyor. yani Sen niye melekten bahsediyorsun ki? Sen desene ki bilmem nerenin ağası gelse de o zaman. Veyahut bu lafı anlatmak istiyorsan bilmem nerenin paşası gelse takmam de. Buna bir şey diyen var mı? Ama melek de gelse bunu ben dinlemem dediğin anda kafir olsun. Oradan da geliyor konu. Onun için. Yani illa hadis olması gerekli değil. Bunu peygamber de dese kabul etmem diye. Rastgele bir laf içinde konuşsan, peygamber de dese. Demiş olması gerekmiyor. Yani dese, din, duysam inanmam diyorsun. Bu da insanı kafir eder. Bu Müslüman olmak için kolay iş değil. Onun için ahirette insanların çoğu kafir çıkacak. Ve bu Müslüman mezarlıklarında yatanların da birçoğunun kıbleden sırtı, yüzü döndürülmüş olarak ruhl geçen kıssayı biz size anlatıyoruz. Ne kadar eski, 800, 1000 senelik belki bir mevzu bu. Kefen soyucunun mevzuu. Bunlar size yazdık. Zannedersem İçki Kumar'ın Fenalıkları kitabında diye hatırlıyorum. O kıssayı mutlaka okuyun. Tam sayfasını bilmiyorum. E şimdi belki Hoca Efendi bulursa söylerim derste yani. Şimdi ona girmeyeyim. İnsanların çoğu kıbleye yüzü yatırılmış. Müslüman mezarlığına gömüldü. Bir de sonra incelediler. Kabir açmak haram da işte kefen soyucudan dolayı. Kıbleye sırtını getirmiş Allah. Neden? Kafir ölmüşler. Bak imansız ölmüşler. Günahkar değil bu. Kıbleye sırtını getirirseler imansız öldüğüne delalet eder. E şimdi bu durum bu. Kaç kişi Müslüman ölüyor kardeşim sen? Millet imanı dinleyen var mı? Anca diziler, filmler, maçlar ve başka bir şey yok. Hadi ben nasıl Müslüman ölebilirim? Nasıl doğru Müslüman mıyım acaba imanım? Ya bu senin abdeste de benzemez. Sadece abdestinde vesvese ediyorsun abdestime. Kuru kaldı mı, sulu kaldı mı? Bilmem neye benzemez ki bu yani. Müslüman mısın değil misin? arada bir orta direk yok. Orta durak da yok yani. Nereye geleceksin? O zaman sen hala iman İslam islam-ı malini okumuyorsan, aklına şaşarım yani. Müslümanım deyip de. Hiç olmazsa bir zarurati ı dini bir şeyler öğren kardeşim. Hiçbir şey öğrenmiyorsun. Şimdi iman nedir? Dinden bize geldiği zaruret ve tevatürle bilinen, ulaşan bize her şeye kalben inanmak ve onu tasdik etmek, doğru olduğuna hüküm vermek. İşte burada ne dedim? Kur'an-ı tamamı. Zaten amen esasının tamamı kuran geçiyor. Hadis-i şerifler kalıyor. Kitap, sünnet. Hadis-i şeriflerde de e, mevzumuz nedir? E, tabii hepsine inanmak. E, hadis zayıf maif olur mu sen? Hadis kaynakta geçiyorsa hepsine inanmak gerekir. Ama inanmayanın kafir olması durumunun hükmünde hadiste tevatür ararız. Bu tevatürde lafzan yani aynı kelimelerle olması şart değil. Çünkü raviler arasında innedir, innemadır bu lafızlar fark edebilir. Çünkü maksut manadır, lafız değil. Onun için mana aynıysa, yani amellerin kabulü niyetlere göredir. Hepsindeki mana bu mu? Bu. bunun inkar eden kafir olur. Hepsindeki mana neyse, gökte hayatta inecek. Mana müşterek, bitti. Bunlar mane müttefatı, bunlar inkar adamı kafir eder. Öyle kolay değil o işler. Aklıma uymadı, bunu yorumlayayım, bunu değiştireyim. Öyle bir şey dinin var mı ya? Ve kalu dediler El yu Dille ikrar da Eyza kalpte tasdik gibi Dille ikrar buyurun Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne muhammedin abdu ve di Dillen kabul ediyorsun Allah'tan başka ilah yok demek Bütün buyurduklarına inandım demek Muhammed Allah'ın elçisi demek Bütün duyurduklarına inandım demek Bunun başka izahı var mı? Allah'tan başka ilah yok mabut yok Tapılma layık yok Falan falan. Ondan sonra İngiltere'den de kanun alabiliriz. Yani Allah'tan başka hüküm koyan yok. Allah'tan başka ilah yok ne demek? Ondan sonra Amerika ne derse o olur falan. Ya Bunlar inkardır, küfürdür, şirktir. Yani bunun için hepsi gülüyor. Muhammed Allah'ın elçisidir ne demek? E getirdiği her şey Allah'tandır, haktır, doğrudur demek yani. Allah'ın elçisidir diye şahitlik ettikten sonra ben bu hadise inanmam. Ondan sonra bir de peygamber dese de inanmam. E sen kıpkızıl gavur oldun Stalin gibi. Ben sana ne yapayım yani? Seni celal kurtaramayacak dedi daha. Seni kim kurtarabilir yani? Kabirde yedin zoppaları. Onun için dille ikrar da imanın rüklüdür demişler bazı alimler. Rüklüdür yani olmazsa olmazıdır. Temel esasıdır. Olmazsa olmaz. Demişler yani bu lemanın hepsi dememişler. Fakat bunu da demişler derken doğrudur. <mühtemülün lissuku> düşme ihtimali var. Ne demek düşme ihtimali var? Şu demek. Şimdi dilsiz adam Müslüman olamayacak mı? Olacak. E dille söyleyemiyor. O zaman kalben inanması yeterli mi? Yeterli. Neden? E, onda şey olduğu için, manisi olduğu için, özrü olduğu için dil düştü bak. Ama kalbin taslığı düşmez. Niye düşmez? Adam dilsizse de, de kalbinden buna inanması gerekiyor. E kalbinden inanmadan Müslüman olunmaz mı? O Kalbinden inanmadıktan sonra Niye inanmıyor kalbinden? Hadi dilden niye söyleyemiyor? Özrünü buluyoruz. Dilsiz. Peki kalpten niye inanmıyor? Manyak. Manyaksa zaten Müslüman olmaz ki. Bir adam akılsızsa, deli hastanesi raporluysa buna mümin mi demez denmez ki? Buna mecanin sınıfına girer. Mecnun olur. Mecnun olursa da zaten kabir ahirette suhali olmaz. En azından kafirlerden iyi bir konumdadır. Toprak olur. Kafirler gibi cehenneme girmez. Yani şimdi bir adam kalbinde inanmayacak, onun sonra Müslüman oluyor mu? Nasıl oluyor? Anası babası Müslüman diye, önüne gelen deliye manyağa da Müslüman diyemeyiz ki. Kalbinde tasdik demek, bir akıl ister. Ya buna kalbin akti. Akit ne demek? Bir şeye kalbin kararlamak, bağlamak demek. Ya bu inanmak, düşünmekle olur, akılla olur. Ama dilsizdir, bunun imanına zarar yok. Çünkü neden? Dille ikrar, sukuta muhtemildir. Yani düşebilir. Evet. Bu değil herhalde. Bu da var da. Burada da var. İbnül Cevzi'de geçiyor. Kaynaklarını almış. 94. İçki uyuşturucu ve kumarın iki cihanda yol açacağı felaketler kitabı. 68. Risale'de. Sayfa 94. 95-96 gidiyor. Fakat o benim dediğim zannedersem evza'i falan idi. Rahimullah. Onu burada yazmışım, yazmamışım. Belki başka bir bölümde tekrar gelebilir. Fakat burada da bu konuya işaret ediliyor. Yani içkiyle ilgili geliyor. Ama bu günahtan dolayı insan mesela imanını kaybeder. O tehlike var. O tehlikenin olduğu ileride bir vafta zannedersem. E, yine gelebilir. E, yani bazı günahlar insanı ne yapıyor? Benim Kafir ediyor. Bersiysa'nın kıssası geliyor. Yine burada. 162. sayfada. O da çok önemli. 220 sene ibadet yapmış. Niye kafir olarak öldü meselesi var. İnsan nasıl yaşarsa ölü ölür. Bak bunlar, bu sayfeler de çok önemli. 100, e, efendim 162'den başladı gidiyor. 168-169 gidiyor. Evet. Kefen soyan biri Müslüman mezarlığındaki ölülerin bir kısmını kıbleden döndürülmüş buldu. Bu da Rulbeyan tefsirinde fakat kay, yani Geçmiş büyük denişim. Esas benim demek istediğim buraydı. 171'de başlıyor. Efendim. Bu da çok acayip bir mesele. Yani bunu okuyun. Lütfen okuyun. Sayfa 177'ye kadar devam ediyor. Yani Evzai'ler, Ebu İshaklar. Ben dedim ya bin senede. Evzai yani en az 1200 sene. Rahimelullah. 1200 İmam-ı Azamlar dönemi. 1200 senelik mevzu bu yani. İnsanlar kafir ölmüşler. Bu kitapta neler yazık bu içki uyuşturucu kitabında. Okumuyorsunuz ki. Şu i̇şte bu sayfaları okuyun yani. Deminden beri adını verdiğim arkadaşlar da insanlar unutuyorlar. At yazılarda o sayfeleri yazsınlar ki insanlar aklında kalsın. Kitapta aramıyorlar, içinde bir anda bulmuyorlar. Biz de bazen alfabetik firist yapmaya vakit bulamıyoruz hızlılıktan. O da sizin bulmanızı zorlaştırıyor mesela. Bu kitapta çok mesele var ama bir alfabetik firist yapmak icap eder yani hakikaten. Bak biz bile şimdi kefen soyandan K harfinden girip Hemen tak bulabilecektik. Bak aramak zorunda kalıyoruz. Yani en çok alfabetik fiiristi falan da ben kullanıyorum. Yani kitabı ben çalıştırıyorum ekseri. İnsanlar çok okumuyor ki. Kendi yazmış, kendi okumuş. Kitabını gibi bir duruma döndüm yani ama olsun. Olsun. Ben yine yazmaya, okumaya devam edeceğim. Çünkü belki bir kişi bir kişi kurtarırım. Yani. Ne yapayım? Millet. Dedikodu. Başka bir şey sevdikleri yok. Şimdi dille ikrar da imanın rüklüdür. Sükuta mühtemildir. Yani ne demek? Düşme ihtimali var. Niye? Özür olabilir. Yani ya dilsiz olur. İkinci özür ne olabilir? Korku. Yani adamın efendim e, kafirlerin ortamında olur. Eşhedü dese adamı öldürecekler. E böyle bir durumda adam kalbinden tasdikine devam eder. Dilden ikrar etmeyebilir. Et be illa men ükrihe ve kalbi mutmainnün bil iman ayet gelmesinde kalbi imanla yatışmışken Zora gelir yani zor derken de hepten böyle bana gülerler mi ne derler bu zorluk değil böyle şeylerde dille ikrar düşmez veya küfrü ilan niye efendim millet gülmesin diye ben ben de kavurum dedim o zaman oldunca vur milletin gülmesi değil ki yani gülçünler dalga geçsin alay etsinler ancak yani böyle silahı kafana dayarlar meselesi İkrahın da bir tarifi var yani. Her zorlanma. Neymiş efendim heriften birkaç kuruş alacağım var da param kalır onda diye. Hadi ben de Ermeni oldum. Bilmem ne. <gülüyor> Böyle bir şey yok yani. Kazım paranda Allah rizku Allah Açlıktan mı öldür? Bunlar ikraha girmez. Burada ikraha giren e, kitaplarda diyor ki işte ya ölümdür ya da diyor ağrısına sancısına dayanılamayacak eziyetli işkencelerdir. Yani şimdi mesela adama ceryan veriyorlar falan. Bazı kere eziyetler, işkenceler polislerde falan oluyorlar. E bu böyle bir şeyler olursa veyahut da diyor bir yerini kırma mesela insan kırık ağrısına yani Dayanılanmayacak ağrılar olabilir kırıkta. Yani böyle bir yerini kırma veyahut da böyle bir ne diyeyim sana e, ceryana tutma falan gibi durumlara zorlanma deniyor ve Veya, veyahut ölüm zaten seni öldürür tehdidi var ama hakikaten de tehdidini ikrağa kadir bir durumda anlaşılıyorsa bunlar ikrağa girer ama sen şimdi durup dururken onu koştu dediğin, bunu razı edeyim ben de sizlerim ha ha iyi böyle ikrah zorlanmak mı olur? Bu zaten dediği gibi aynen gavur olur yani. Şimdi dille ikrar düşmeye mu ihtimallidir. Niye düşme ihtimaldir? Bir dilsiz gibi özrü olur, iki e, zorluk hali olur, yani zaruret ve korku hali olur. Ama korkunun da Haddini söyledim, tarifi var yani. Her korku değil. Demişler. E, bu doğru bir görüştür. İlmi kelamda neden? Şimdi bir adam Müslüman oldu. Kalben tasdik etti. Dinden ulaşan her şey. Amen tesanstağına iman etti. Fakat bu adam bu adam hemen ikrar etmesi lazım dilinden kelime-i şehadeti ve işte la ilahe illallah Muhammedur Resulullah tevhid etmiyor. Niye etmiyorsun abi? Dilsiz misin? Yok. Manyaksan zaten kalbinden de tasdik olmaz. Evetti. Akıllısın. Ee? Korkun mu var? Tehlikem var? Yok. E sen niye e, gelmişler dokunmuyorsun derler adama. Ha O zaman burada rükündür yani bunu kabul ederiz. Neden? Maniler yokken, maniler yokken şehadeti söylemiyorsa rükrü terk etmiş oluyor. Buna da Müslüman denmez. Buna da Müslüman denmez. Onun için kal tasdik kalbi olmazsa olmazıdır imanın. Kalben inanmak. Ama e, dilin ikrarı da rükündür. Düşmez. Ancak Kalbin tasdiki hiçbir halde düşmez. Mutlaka kalben inanmaz lazım. Onun düşme ihtimali hiç yok. Dilde düşme ihtimali olan noktalar var. Korku ve dilsizlik özrü gibi şeyler. Dolayısıyla iman budur. Ya sen şimdi gel de bir satır ibareye mana ver. Mektubattan şimdi bu anlaşıldı gidelim. Ey cemaati müslümin. Olmaz. Yani ben mecburen burada bu kadar konuşmak zorundayım. Bak araya hiç bir şey katmadım. Başka konulara da girmiyorum. Ama izahsız mektubat olmaz. Mektubat sana çok kısa konuşur. Anlayana muhatabı anlayanlar olduğu için. Büyük alimlere yazdığı için. Şeyh'in oğluna yazmış. Allame insanlara yazmış. Kitap tehlif eser sahibi insanlara yazmış bunu. Yani bu bu kadar konuşuyor. Ama sen şimdi bunu açmamız lazım değil mi? Bak anladınız şimdi. Şimdi geldi ben dedim ki hiçbir ilmi, ilmi kelam hiç kitabında yazmayan şeylere geçer. Çünkü Yuhanna Hazretleri maksadı burada. İmanın lukatını, istilağını, ilmi kelamını anlatmak değil. Ona kısa bir geçiş yaptıktan sonra ve alamet adet tasdik. Bir adamın kalbinin Allah peygambere İslam'a, Kur'an'a inandığının, tasdik ettiğinin alameti nedir? Ya bunu mesela hiçbir kitapta bu kadar hakaret kitabı okudum. Kimini de okuttuk. Böyle bir izah hiçbir kitapta yok. Çünkü onun gelmek istediği konu başkadır. Bize, bizi yönlendirmek istediği. Sen Müslüman mısın diyor. Müslümansın. Alametin ne diyor? Ha, oraya geçiyoruz şimdi. Müslüman neyle olunur? İlmi kelamın konusu Müslüman neyle olunur? Nelere inanmak zaruridir? İlmi kelamın konusu o. Ona ciltler dolusu kitap yazılıyor. Bu konusu o değil. Ona bir buçuk satırla geçti. Şimdi geldi esas sadedine. Müslüman olduysan alametin nedir? Etteberri el küfri. Kafirlikten uzak duracaksın. Şimdi kafirlikten uzak duracaksın nedir? Kafirlik soba değil ki. Yani sobanın yanına yaklaşma çok yanarsın falan. Cis falan. E kafirlikten uzak dolaşmak nasıl oluyor? Ve tecennübü. Kenara geçeceksin. uzak yani Uzaklaşacaksın. Neden? An levazimihi kafirliğin Gereksinim diyorsunuz Türkçe'de. Gavurca olmadığı için kullanıyorum. Uydurukça ama lazımlarından. Ne demek lazımlarından? Yani kafirlikle eşdeğer olan nişanlar var. Ve kasası kafirlerin özelliklerinden. Yani kafire mahsus işler. Mesela Noel kutlamak. Şimdi Noel geliyorum. Bu Noel mesela çok büyük bir tehlikedir. Bu tehlikede insan imandan bile çıkabilir ki İmam Rabbim Hazretleri'nin bir Beyanı var bilmiyorum. Belki de. Evet bak bu mektupta gelecek. Bir iki ders sonra benim her sene Noel münasebetiyle anlattığım o boyalı plan meselesi. Komşusunun kafir ölüp ölmeme meselesi. Bu mektup sırasındaymış. Herhalde iki derse kavuşuruz. Noel'e de yakın düşer. E şimdi bu kafirlerin alametidir. Bundan sevinmek, kutlamak falan. Kafirlerin merasimi, şirk merasimi. Çünkü onlar İsa Aleyhisselam'ın doğumunu kutlamıyor. İsa Aleyhisselam'ı ilah diye görüyorlar. Allah da ortak koşmuşlar onu. Bu bişik merasimidir. Yani öbür türlü olsa mesela e, Musa Aleyhisselam'ın ümmeti Musa Aleyhisselam'la denizden kurtuldu. Ne günü aşıora günü. E, Efendimiz sallallahu aleyhi bunu bilmiyordu diyelim. Sonra Mevla bildirdi. Medine'ye geldi sordu. Bu Yahudiler niye oruç tutuyor? E, dediler ki kutlama. Neyin kutlaması? Dediler ki Musa Aleyhisselam'ın yani onların atalarının Firavundan kurtulma kutlaması. E, Musa'nın nimetinin tebriki için e, bize daha yakışır. Yani Musa bizden e, peygamber kardeşiz. Biz biz. O da Müslüman, biz de Müslüman. Bunlar gavur. Bunlar onun yolunu bozmuşlar. Niye bunlar kutlasın da biz kutlamıyoruz? Esas biz kutlamamız lazım. Ve ne yaptı? Aşure günü orucunu bu sebeple tuttu. Bu sebeple tuttu. Ama e, Yahudilerin sadece 10. günü tutma meselesinde ne oldu? Yahudilere benzemeyelim. Yine orada benzememek için 9'u da ilave edelim seneye dedi. 9'u da ilave edelim. Onlar tek tutuyor. Biz 9 10 yapalım. Ha. Li asumanna tasi'a İnşallah. İn işte yaşarsam li asumanna tasi'a. tutacağım. Buyurdu. O yaşamadı ama bize bunu teşrii etmiş oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Durum bu. Sen nereden neye göre hareket ediyorsun? İsa selamın doğu, doğumu kutlamak meselesi peygamberin doğumu değil. Allah'ın oğlu oldu haşa meselesi. Allah'ın oğlu olur mu? Allah diyorlar. Ve inemle kadibun yalancıdırlar Allah buyuruyor. Onun için bu Noel işini hiç benzememek meselesi. Çünkü bunun İslam'ın tasdikin alameti nedir? Küfrün levazına ve hasaysi, özelliklerinden uzak duracaksın. Küfre mahsus şeyler var. İşte kristmis, bilmem Noel bilmem zünnar papazların bağladığı bir özel kemer bir Müslüman takmaz. Gavura özel. Ha, ve küllima her o şeyden ki bunu adam küllema kur Bu neden? Dizginin yanlışı. Çünkü küllima eğer ki izafet de düşünülüyorsa zarf düşünülmüyorsa ma'yı külliden ayırmak lazım. Mesela burada insanları şaşırtır. Ve ma daha her o şeyden ki yani ma'yı ayırmak lazım hatta mollalar <gülüyor> şaşırmasınlar sonra. Burayı kendi kitaplarında şey etsinler. Daha neden? Ve küllima her o şeyden tecennüp ve teberri uzak durmak gerekir ki hüve o nedir? Min fi'lil küffar. Kafirlerin fiilindendir. Ne gibi? Keşediz zünnâr. Zünnâr bağlamak. Zünnâr yani eski dönemde bilmiyorum. Şimdi de papazların var öyle bir kemerleri herhalde. Şu andaki durumu bilmiyorum. Yani kılık kıyafetlerini. Fakat o papazlara has kafire özgü bir şeydir o kemer. Bir adam bunu bağladığı zaman buna Müslüman demezler. Ha, belki adam ajandır. Müslümanların ajanıdır. Kafirlerin arasında dolaşıyor. Devletin görevlisidir. O ayrı bir şey. Allah'ın dinde Müslüman olabilir. Takiye yapıyor falan. E, zaruret var, korku var, tehlike var. Onu biz bilmeyiz. Ama zünler gördüğümüz zaman o adama Müslüman demeyiz mesela. Çünkü dış alamet çok önemlidir. Yani vitrin meselesi. Ne oldu? Vitrine ne koymuşsun abi? Kasap gibi etleri dizmişsin koyunları, keçileri bacağından. Sonra... İçeride de kuyumcu altın satıyorsun. Kimse o vitrine bakıp da burası kuyumcu demez. Vitrine altınları dizmişsin, içeride kıyma satıyorsun. Kimse o vitrine bakıp da burası kasap demez. Vitrinin önemi budur. Kimse zünler bağlayana müslüman demez. İlerisine gideceğim de gitmiyor. İlâ kafirlere özgü yularlar var, fularlar var, bilmem neler var, bağlar var bilmem neler var. Bunları hala Müslümanım diyenler bol bol tadırlar. Ve bir İngilizle karşı karşıya yan yana geldikleri zaman hangisi Müslüman, hangisi İngiliz anlayamazsın. Ancak İncil Uzum derse lazı anlarsın ki bu bir Türk'tür. İngiliz diyemez İncil Uzum der. Oradan belki anlarsın yani. Anladın mı? Efendi azleri böyle buyururdu. Adamı yan yana koyarsın. Bizim Hasan'la o hansı? Hasan'la Hans'ı yan yana koyarsın. Tepeden tırnağa bakarsın. Baş tıraşından ayağına kadar. Ayağındaki dona kadar. Silip bilip bir şeyler giyiyorlar ya böyle ton. Silip mi adı neyse. Ha bakarsın tıraşından bıyığı kesmiş, sakalı yolmuş, öbürünü yontmuş, her tarafı yuları bağlamış, yüzünleri kalmış, Ondan sonra ceketi giymiş ceket Fransızca tabi. Pantolonu ayağına takmış Fransızca tabi. Hepsini baktığın zaman kadın, pardesu Fransızca. Frenk tabirler Frenk yani. Dikkat edin. Bütün bunlara baktığın zaman ondan o Hans'la Hasan arasında dış görüntü bakımından bir alamet bulamaz. Onun için derdi bazı her tarafınızı düzeltemiyorsunuz. Bir sakal bırakın da Yine vitrini kurtarmak bakımından yani o da zaten sakalı yeterli görmezdi çünkü sakalı niye yersin ki? Yani sakallı gavurlar da var, papazlar da var. Çünkü sakalın üzerine şalvar da lazım, şal varlı bilmem neler de var, cübbe de lazım, takke de lazım, takke yetmez. Farkum <gülüyor> abi ne haberilmişti vermiştikin? Elamaymalı hadisi. Görüntüye önemi yok. Sen neye dayanıyorsun ya? duhara dayanıyorsun. Ben tirmici hadisten dayanıyorum. Müşriklerle farkımız nedir? Takkeler yetmez. Takkenin üzerinde bağlanmış sarıklarımızdır. Yani müşriklerle farkımız ya. Ya hadise bak ya. 70 kaç sevabı var değil. Fazali amal değil ya. Müşrikle farkımız diyor. Ne konuşuyorsun? Halifül müşrikin. Müşriklere benzemeyin. Vefirulliha. Sakalı bol bırakır. Ve ehfüş var Bıyıkları kısal. O kısa sakallarda sünnet değil. Bir tutamdan aşağı hiçbir fakih mubah etmemiş. Bir tutamdan aşağı sünnet değil. Ancak haramdan kurtarsın Ustura vurmayarak. Çünkü sakalın secdede değecek yani yere. Sakal da secde edecek yani. Bundan aşağısı sünnet olmaz. Hacı Salih Efendi Hazretleri öyle derdi. Sakal değmezse, sakal secde etmesi olmaz sünnet derdi. Bir tutam olanın da sakalı secdede yere değer yani. Bunlar alamet ne? Alamet tamam. Biz sana sakalın yok diye kafir olmasın. Kravat taktın diye kafir olmasın. Ama yaptığın için haram olduğuna, kafirlere teşebbüh olduğuna inanmak suretiyle. Öbür türlü ne fark eder ya böyle bir şey mi var. Var işte müşriklere muhalefet edin diyor. Kılı kıyafeti sokuyor. Bak orada takke ve sarığa giriyor. Burada eee efendi bıyık ve sakala giriyor. Yani bunlar şekilcilik değil mi? Dış değil mi? Zavahir değil mi? E niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerle aramızdaki fark? Müşrik lafını niye kullanıyor yani? Bu daha faziletlidir, takvaya daha uygundur demiyor? O zaman burada demek ki ciddi bir sorun var. Yani benzemek vitrin meselesi diyorum. Allah indinde Müslüman musun, kâfir onu Allah bilir. Bazı da sarıklı cüppeli yavrular var. O da ayrı bir şey. Yani her sarık takan sihler de sarıklı Müslüman mı oluyor? Veyahutta ajanlar var. Adam sarık cüppe giyiyor ama efendim içimizde sokulmuş. Aslında Allah peygamberi e imanı yok böyle kafirler de var. Yani takıya yapmış Sultan Ahmet'te imam olmuş ya adam 20 sene. Sünnetsiz imam nasıl oldu Sultan Ahmet'te sarıklı cüppeli? Bunlar mesele değil. Allah el-alimün de Allah. Fakat İslam ne hakkı zahir vallahu tevallessarain. <gülüyor> biz hükmüne göre vereceğiz biz zavahir, görüntüye göre. Allahu <gülüyor> tevaellessera, içini Allah bilir. Şimdi zünler bağlayana biz Müslüman diyemeyiz. Aman için bağladı zünnleri, takiyeydi, korkudandı, canını kurtarmaya aydı. Allah biliyor onu, ben bilmiyorum ya. O alametle ben ona Müslüman diyemem. Küfrün kafir fiillerinden olan her şeyden uzak durmak lazım. Feinle Bir adam teberri etmezse, yani ben uzaklaştım demezse veya fiilen bunu göstermezse minel küfri kafirlikte ayağazen bill şuc ayazen sığınmakla sııldık ve fıru mutlak bill şubanı münezze olan Allah'ımıza sığınıyoruz tabi bunu arada cümleyi morze olarak hozu çekiyor yani bir adam kafir yani böyle bir duruma düşmekten Allah' sığınırız. bir adam kafirlikten uzak durmuyor. hem de maat davet taslı ben inanıyorum dediği halde iddia Dava iddia. Yani iddiası nedir? Müslümanım. Kur'an'a inanıyorum. Ahmet'e inanıyorum. Tasdikim var. Kalbimde tasdik var. Bu iddiada fakat e, kafirlikten uzak durmuyor. Ne demek kafirlikten uzak durmuyor? Kafirlik alametlerinden bayramlarını kutlamalarından merasimlerinden falan falan Zahara o zaman şu belirdik yani bu adam müttesimün. Of, nişanlanmıştır. bismetil irtidat. Dinden dönme alametiyle e, nişanlanmıştır. Yani ona o bu üzerine ne diyorsunuz? damgalanmış diyelim buna. Damga. İrtidat damgasını yemiştir. Dinden dönmüş damgasını yemiştir. Vay vay vay vay vay. hükmü bu adamın hükmü filhakati? Gerçekten de hükmül münafık, münafık hükmüdür. Çünkü neden? Münafıklar camiye gelir miydi? Gelirdi. Münafıklar namaz kılar mıydı görüntüde? Zekat verir miydi? Hicabında devlet vergisi gibi ya. İslam devletinde münafık sahabe arasında zekatı da veriyordu belki. Veri belki derken mecburu görünen şeyini verecek. İslam devletinde. Müslümanım diyorsa yani. Gidip de Yahudi'den de zekat istemiyorlardı hoş. Ama Müslümanım diyenden İslam devleti istiyordu. E şimdi bu adam ne oldu? Aynı camiye gelen, namaz kılan, zekat veren, görüntüde haçta, arafatta falan. Ama münafık ne demek? Kalpten imanı yok. La ilahe illallah ne Müslümanlara tam tabi olmuş. Ve la ilahe ula'i. Ne de yavurlara tam olmuş. Aynı bizim maalesef milletimizin döndürüldüğü, çevrildiği feci akıbeti anlatıyor değil mi? Tam Avrupa Birliği'nden değil, Hristiyan değil. Tam efendim Müslüman değil. İki cami arasında bir namaz. ...Efendi Hazretleri onlar nasıl anlatırdı... ...nasıl ezberlemişti onları ya... ...peki de o sohbetle kitabında birinde çıkar yani... pek çok ezberleyemedim onu... ...yani bir dergide çıkmış o zaman derdi... ...bir Türk'ün... ...durumunu anlatırdı... ...işte... ...nasıl doğar... ...islam i̇şte şey üzere mi doğar... Fıtrat üzere doğar Onda da bilmiyorum yani... ...çünkü onu bir gavur gözüyle... ...bir İsviçreli mi ne yapmış o... ...tahlili... ...doğuşundan merasimleri başlamış... ...işte görüntüleri almış... Doğuşundan itibaren işte yetişmesi çocukluğu şu bilmem ne gavurların usulüne göre, o sonra o il tahsili bilmem hangi gavurların mekteplerinin marif müfredat programlarına göre, ondan sonra ticareti bilmem hangi e, Alman İngiliz neyse bilmem ne kanunlarına göre, ondan sonra ceza kanunları bilmem hangi gavurun e, kanunlarına göre böyle çocukluğundan itibaren yazmış yazmış yazmış. Hangi yavurlardan hangi kısım alınmışsa Ben Efeneri bunları bir ezbereden söylerdi yani böylece unutmazdık. Ondan sonra çok tekrar ederdi bile bazılarda meseleleri. Böylece getirirdi en sonunda İslam kanunları üzere ölüp gömülen köksüz bir adamdır derdi Efendi demiyordu ya? Yavurum biri tahlil yapmış O zaman gibi dergide. Adamın evrelerine bak, çevrelerine bak. Hatta şunu da ben ilave ederim. Ederdim yani sohbetlerinde Benim sohbetlerde var. Sonunda da İslam kanunlarına göre gömülmesi de şeye girdi. Çünkü neden çelenk gelmeye başladı. Bu çelenkler de İslam'da alakası olmayan çelenkler her cenazeye gelmeye başladı. Dolayısıyla ölümü bile İslam kanunlarına göre değil. Çünkü çelenk haramdır, kafirlere benzemektir güllere, çiçeklere yazıktır ziyandır falan falan. Hiç İslam'da böyle bir üzerine çelen koymak yok. Ancak gidersin kabrin üstüne bir şey ekersin. Üzerinde yeşillik olur. O yeşillikler zikreder. Zikrettikçe efendim kabir azabı ondan taklif olunur. Bu Buhari hadis-i şerifte var. Lalle <gülüyor> yani eee yukaffef malem yeybesa. İki tane mezara iki tane yeşil dal dikti Sallallahu aleyhi ve sellem bunlar kurumadıkça azaplarının hafiflemesini umarım demek iki kabirde azap oluyordu bu Buhari'dir bu Sahihtir e, iki mezar'a iki tane şey dikti Sallallahu aleyhi ve sellem ha yeşilliği anlarım ama yeşilli kurumadıkça diyor sen çelenk yaparken ne yapıyorsun kurutmuş oluyorsun şeyi yani kuruları alıyorsun e, ya yani koparıyorsun yaşta olsa kopardığın zaman ne olacak kuruyacak. Hadis-i Şerif kurumadıkça diyor buna fayda eder. Çünkü kurumadıkça zikri devam eder. Kuruyanın zikri kesilir. Hayattan kesildiği için. Canlıyken diyor. Bitkileri söylüyorum. O zaman ne oldu? Efendim yeşillik dikmenin faydası oldu. Ama sen koparıyorsun. Zaten kurumaya terk ediyorsun onu demektir. O anda tazeliği yarım saat bir saat. Getiriyorsun onu. Yani demek ki ölümü bile Müslümanız diyenin Türk milletimizin çelenklerle dolmak açabıyla... O laf bile şubeye girdi yani. İslam kanunlarına göre mi gömülüyor? Yani tabii genelde definde İslam kanunları, işte kıbleye döndürüyorlar falan. Bunlar formalitedir. Şu anda bunlar adet, örf ve formaliteye dönmüş. Bu şuur insanların çoğunda kalmamış ki. Sen onu tersine de çevirsen, bak şu anda millet o kadar cahil hatta ecel durumdadır ki ölüsünü mezarda kıbleye döndürmesen de sırtını getirsen yani getirse oradaki çalışan Amele, hamele, bir tanesi kalkıp, yani bir tanesi demeyeyim, çoğu kalkıp da ya nasıl yatırdın arkadaş? Benim ölümün sırtını kıbleye verdin ya. Yüzünü kıbleye ver bile diyecek kadar bilgisi yoktur. Durum bu. Nereye koyarsan koy, başını tersine getir, sırtını düzüne çevir. İlim yok. Cahil bıraktılar milleti. İslam üzerinde yaşamıyor zaten adam ya. Bu adam sonunda mezarın içindeki defnin İslam usulünü mü anlayacak ya? Adamın hayatında İslam yok. Eşinde çocuğunda Kur'an yok. Sohbet yok. Vaaz dinlemiyor. Devamlı küfür adetleri, küfür gelenekleri, küfür dizileri, yavur dizileri, yavur bilmem neler. Mesela. Zaten bizim diziler yavurları geçti. Şu anda bizim dizilerdeki pislikler, çıplaklar, en İslami kanallar, Müslüman geçinenler, Bunların kanallarındaki diziler, baldır bacak, çırılçıplak bildiğiniz gibi bir durum yok ya. En sesler, pis ilişkiler, yavurların dizilen taklitler, oradaki yarışma programları, oradaki evlenme programları, oradaki bilmem ne programları hiçbir Müslümanın konuşacağı lafvar değil. Çoluğumuz, çocuğumuz bunları dinlemekle yetişiyor. Bu nasıl Müslüman ölecek de Kûbe'ye dönecek ya? Dönse ne olur? Sırtını döndürecekler. Kardeşim. Amr-ı İmam-ı konuşuyor. Küfrün nişanlarından teberri etmezse diyor, münafık hükmündedir. Ne tam Hristiyan diyebilirsin, ne tam Müslüman diyebilirsin. Allah'ın dinde işte ilmi Allah'a kalmış. Ne muamele yapacak ona bakalım. Durum vahim. İman kurtarma meselesi ya. Bu milletin çoğu imanla ölmüyor. Ya 1200 sene evvel de şey söylüyorum diyorum, oku kitapta da İmanla ölmediğini göreceksin. Müslüman mezarlığını anlatıyoruz ya. İman mevzai dönemi ya. Sen burada ne zannediyorsun ya? Piş, çoğunun zaten nikahı da yok. Elfazı küfür konuşuyor, nikaha gidiyor. Haberi de yok. Talak veriyor, devam ediyor zinaya. Haberi de yok. Evlenmiş nikahı bilmeden. Evlenmiş talağın ne olduğunu bilmeden. Müslümanım diyor, iman şartlarını bilmeden, İslam esaslarını bilmeden, ne olacak bu milletin hali? Ya Rabbel Alemin, şu sohbetlerden başka ne çıkar yol kaldı? Ne çıkar yol kaldı? Ancak hadis dinleyin, sohbet dinleyin ya, bu ilimleri kaçırmayın, sakın bu dersleri kaçırmayın. taneler var önümüzdeki dersleri, İmam Rabbani Zeyn beyan ediyor. Felabd de, çaresiz mutlaka olmalıdır izen, o takdirde fi ile imani. Bir adamın imanının gerçekleşmesi için, hakiki manada Müslüman olması için, kamil manada demiyorum. Kamil ayrı bir şey. Kamil amellerle kamil olur. Hani kardeşi için sevecek, Müslüman için sevdiğini falan. Bunlar huy ve ahlaktır. Bunlar mekarim ve ahlaka girer. Kamil demiyorum bak. Hakiki iman diyorum. Bu hakiki imandan da kastım, tasavvuftaki hakiki iman değil. Buradaki kastımız, lügat manası itibariyle, istilah manası itibariyle. Yani, bir insan Müslüman mı değil mi? Kamil, mükemmel, mükemmeli konuşmuyoruz şimdi. Yani gavur mu Müslüman mı konuşuyoruz? Gavur mu Müslüman mı? Onu konuşuyoruz. Bir adam Müslüman olması için ne lazım? Minet teberri olmadan olmaz. Neden? Minel küfri kafirliğin her hususiyetinden uzak olacak. Kılığı da, kıyafeti de, bayramı da, seyranı da başıda da, kaşı da, tıraşı da, çocuğunun tıraşı da, her şey. Yani çocuğunuza yaptırdığınız veya bize yaptırılan sünnet. Bir şey diyeceğim şimdi de. Sünnetsiz demek ne demek? Yani bir adama sünnetsiz demek ne demek? Türkçe'de, Türkçe'de, Türkiye'de yavur demek. Yani Roma Ermeniye şuna bunu anlatırken sünnetsiz ya bu herif derler. Şimdi PKK'yı konuşuyoruz ya Ermeni dölleri diyorum. Birçoğunun bakıyorlar ondan sonra cesedi çıplak açılınca bomba patlıyor bilmem ne. Sünnetsiz olduğunu söylediler. E, güvenlik güçleri ya evvelce. hat çıktı üzerlerinden falan filan. Hac çıkması üzerinden ne demek? Küfür nişanı. Adamın ima itikadını kalbini yarıp bakamıyorsun. Ama o haçın gözükmesi, o hayat haç çıkarma hareketi işte. Bu hareketlerin hepsi diyelim küfür. Peki. Sünnetsiz görünce ne diyorsun? Halbuki sünnet diyorsun bak Adına sünnet diyorsun Ama şahari İslam'da Tamam İslam nişanlarındandır Fakat sünnetsiz olsa bir adam Kafir olur mu? Olmaz Bir adam Müslüman olsa 80 yaşında 70 yaşında 60 yaşında bir Avrupalı veya Hristiyan Rum, Ermen, Müslüman olsa Bunun sünnet olması mecbur mudur? İyidir Yani sünnet olmadan Müslüman olamazsın diye Bir müftülükte bir şey diyor mu adama? Demez İmanın şartından değil en yani, Ameldendir o zaman biz bu amele demek çok önem veriyoruz ki vermeliyiz. Ama diğer amelleri farkında değiliz. Gümbürdüğe gidiyorsun. Peki bu sakalsızlık ne manaya geliyor? Sakal tıraşı ne manaya geliyor? Fıka sokarsam işi, fıka sokarsam يَحْرُ مُحَلْكُ الْلِحَيْتِ لِرْرَجُلِ Erkeğin sakalını tıraş etmesi haramdır. Dört bezepte. Ne yapacaksın şimdi? Sünnetten de ileri gitti. Sakal bırakmak vacip oldu. Neden? Çünkü tersi haram olduğundan. Çünkü sakalsızlık neye benzetiyor? Kafirlere, insanı, dinsizlere, imanslara teşebbü ve müşahibete sokuyor. Hal böyle olunca, işler ince, küfrün nişanlarından uzak durmak lazım. Ve ne Hazreti Teberri? Bu teberrinin en aşağı derecesi nedir? Yani ben kafirlikten ve nişanlarından, rusümünden, merasiminden teberri ediyorum. En azından ne yapabilirim? Kalbi yün. En azı katledir. Yani bir insan imkan bulamaz. Memurdur sakal bırakamaz. Bak ben söylüyorum şimdi. Memurdur sakal bıraksa atarlar. Şimdi biraz biraz serbestlik başladı sakala izinler falan. Askeriyede çalışanlara falan. Askerlere değil de askeriyede çalışanlara inşallah askerlere de izin gelir. Polislere de gelir. Ama şimdi inşallah yani bir iyi bir şey tabii. İnsanlara en azından özgürlüğünü verme anlamında. Bir adam sakalını tıraş etmeye mecbur olduğu zaman E şimdi buradaki teberri en azından neyle olmalı diyor? Kalple. Veya kravat taktığında Ya Rabbi ben memurum, mecburum Ama kalben ben bundan uzak. Çünkü kafirlerden çıktı bu iş. onlara benziyor. Hiçbir müslümanda böyle bir şey yok. Yani İslam aleminden gelme bir şey değil. İslam örfünde yok. Bir de haça benzeme durumu da var. falan. Çünkü yavrulardan birisi babama öyle demiş. İstilişte de. Ne takıyorsunuz bunu demiş. Babam da takıyordu o zaman. İş adamı durumundaydı. Zenginlerle melekler İsviçre'de kalıyordu. Adam demiş ki sen demiş bu ne kıyafet? Bu bizim hacımız demiş ya. Yani bunu benim babam anlatıyor. Babam sağ. Bunu bir kafir söylemiş yani. E şimdi burada mecbur olan adam ne yapacak? Kalben ya Rabbi ben bu kılıktan, kıyafetten, şekilden, bu şekkelden beriyim, uzağım, razı değilim ama durumumda çoluk çocuğun nafakası veya işteyim veya güçteyim veya mecburum veya korkutayım veya tehlikedeyim falan bu kalbidir. Teberin en azı. Anladım. Bir adam öldürülecek diye korkuyor, yakalanacak. Ne yaptı? Zünneleri bağladığı şey ne? Kaleden, kuleden çıkana kadar yavrulandı elinden. Onlar da baklar ha bunda zünneler var. Papazdan ha, papazdır veya neyse rahiptir. Yani mesela salacaklar onu da. O da canını kurtar, mavruzuyor. O arada zünları giymiş. Ha bu adam kalben teberri ediyor zaten bundan. Rahatsız tabii ki. Olması gerekiyor. Bunu ednası bu. Çünkü bir adam kâfir nişanlarını takınır, kâfirlere benzer de bir de kalbende razı gelir, memnun olursa bunda zerre kadar iman yoktur. Çünkü kalbende memnun oluyor gavurların merasimine katılmaktan, kutlamaktan veya şekillerine bürünmekten falan filan. Ve alâhû. Teberi'nin en mükemmeli, en üstün derecesi nedir? Et teberi'ye uzak durmaktır. Bi kalbi vel kalıp yani'dir. Arapçası kaleptir. Kalp ve kalıp bakımından. Yani kalp zaten uzak olduğunu düşünüyorsun, inanıyorsun, razı gelmiyorsun, hoşnut olmuyorsun. Bu kalp işi. Kalıp işi ne? Kalıp ceset, iskelet yani kalıp. Benim şu anda gördüğüm kılığım, kıyafetim yani. Bak takkeme bak, sarığıma bak, bıyığıma bak, sakalıma bak, enterime bak. ha kalıp itibariyle. Tırnağıma bak, tıraşıma bak, görüntüme bak. Zahiren Müslüman görüntüsü var bende. Beni gören bir Müslüman der yani. E şimdi zahiren, kalbimde ben munafık olabilirim, inanmayabilirim, ajan olabilirim. O ayrı dava, o Allah'a kalmış. Ama biz fıkha göre, dine göre, birbirimize baktığımıza göre, zahire göre, hüküm verdiğimize göre konuşuyorum. Onun için ne yapacak diyor? Bir insan ee, teberi edecek. Hem kalbiniyle teberi edecek, hem vücudundaki giyimiyle, kuşamıyla, eviyle, barkıyla adamın evine giriyorsun. Durum ne? Aaa bir de baktın heykeller. Bilmem neler. Bilmem. Cık, Allah Allah. Hemen insan ne oluyor? Acayip bir e, soğukluk, kerahat, ikrah, nefret bir Allah aman çıkalım şuradan yani her Kiliseye mi girdik ya bu kadar? Yani misal. Her şeyde küfür merasiminden uzak duracaksın. Maalesef. Müslümanların evlerinde de çok kafirlerin evlerinde olan Ortak şeyler var yani. Eşya var, eşya. Sıkıntı. Efendim. Ve teberri, teberri nedir? Yani beri olmak, Türkçede beri olmak, beri. Uzak olmak. İbâretun an muâdâti âdâil hakkı celle Hak celle Alanın, yani Rabbimizin düşmanlarına düşman olmaktan ibaret. Sen düşmanının şekline bürünür müsün? Hatta bir renk bir bir ceket giyse bir adam, o da senin çok düşmanınsa, adam ne diyor biliyor musun? Aynı renk ona hediye etseler ya diyor ben de bunu kabul etmeyeyim diyor, benim diye. Nefret ettiğim bir adam aynı böyle giyiyor da diyor. Benzemek istemiyorum diyor. Gördüğü zaman evde falan bir insan bir düşmanının bir şeysi ne soktunuz bunu buraya? Ya? Halbuki adamın malı değil, üstü elbisesi değil. Ona benzediğinden bile onu hatırlatıyor. Onu hatırlatınca ne oluyor? Adamın sinirleri bozuluyor. Diyor ki bırak şunu ya. Şöyle giymeyin. E şunu şunu çıkarın uzak edin. Bana bunu al almayın. Evet ben bunu giymem. Düşmanının aynı modellere bağlıyor musun? He? Aynı modellerle bağlı musunuz? Onu bırak diyorsun. Şunlar bizim düşmanlarımız. Şunlar markasından almayalım. Markayı değişik oluyorsun. <gülüyor> Az da yediğin içtiğini değiştireceksin. Görüşen ki onu seviyor aman ben de sevmediğim adam. Onu seviyormuş. Ben de nefret ettim falan. Ala'nın düşmanlarına düşman olmaktan ibaretin Sevam imkanet. İsterse olsun hazil muadetu bu düşmanlık bil kalbi fakat sade kalpte olabilir bu ne zaman olur ama kemaize akife korkulduğu zaman min zararlıyım zararlarından endişe edilirse açıklayamazsın açıklayamayınca ne olur kalpte olur kalpte kalır bu kabulümüzdür tabi zararlarından korkulduğunda da demin anlattım her korku değil ufak menfaatler değil. Hakikaten can tehlikesi veya acı veren, eziyet veren, işkence tehlikesi yani çoluğuna çocuğuna vesaire bu zararlar e, insanı ne yapar? Mecburen, alenen konuşamaz. Bir hareket yapamaz. O zaman e, efendim e, kalpten bu düşmanlığı yani rızasızlığı yapar, hoşnutsuzluğu gösterir. <gülüyor> ya da hem kalbiyle hem dışıyla, kalıbıyla, cismiyle, bedeniyle, hareketleriyle, işaretleriyle, sesleriyle, sözleriyle yapar izalem mekün bulunmuyorsa zararul kahf lem yekün lem yucet manasıdır. Burada kana tammedir yani na kısa diye haber aramayın. İzalem mekün bulunmuyorsa zararul kahf. Korku zararı mevcut değilse e, o zaman efendim alenen zaten ne yapacak? Ben bunu kabul etmiyorum, reddediyorum, giymiyorum falan diyecek. Fe <gülüyor> inne evet. Bakurutaala <gülüyor> Allahu Teala'nın ayet-i kerimesi. Esta'in ya eyyünenbi Ey Nebi zi şaun. Tevbe suresinde. Cahidil küffar. Kafirlerle savaş. Kılıçla. Vel münafıkîn. Münafıklarla savaş. Münafıklarda alenen gavurum demediği için efendim direkt harp olmadı Medine'de de onlarla da lisanla, hucceyle, delille yani ikna etmek için, müslüman etmek için. Müslüman görünüyor ama kalbinde iman yok. Herkesin cihadı farklıdır, her ortamın cihadı farklıdır. E şimdi bizim cihadımız ne? İyiliği emretmek, kötülükten nehy etmek, vaaz etmek, nasihat etmek. Eftalül <gülüyor> cihat. Cihatların en üstü bil ma'aruf ve neyal münker. <gülüyor> Çünkü neden milletin bir haberi yok? Bilmediği için evvela ilimle, talimle, tedrisle, ders. Bak burada ders yapıyoruz, Mektubat dersi bu şimdi. Bu dersleri niye yapıyoruz? Bizim cihadımız budur. Cihadın en üstündür. Harpte şehit olmaktan üstündür. Çünkü neden? Harp cihadı adam kaybettirir. vaz cihadı, emri bilmaruz cihad adam kazandırır. Bir kişi daha doğrulsun diye, itikadını düzeltsin diye uğraşıyoruz. Veya kılığını, kıyafetini de düzetsin. O da tabi İslam'ın şiarındandır. Ona da, onu da önemsiyoruz. Ve aleyhi aleyhim. Buradaki esas mesele kafirlere, münafıklara karşı katı ol, sert ol diyor. Bu sert ol demek yani kesinlikle zaten sevme demektir. Sevmemek de yetmiyor. Sevmiyorum, sövmüyorum şeklinde de olamaz. Burada orta yol yok. Sert ol. Anladın mı? Sövmek derken zannetmeyin ana avrat sövmek. Böyle İslam'da yok. Kafire de olsa böyle ana avrat sövmek. Sövmek puta da olsa yok. Yani put var ya putlar, tapılan putlar. Ve la tesubbülle dine. Yed'une min dün illa. Kafirlerin taptıklarını haçına bilmem nesine. Sövmeyin Çünkü onlar da Allah'a söverler Haşa Yani adamı kendi ilahına sövdürmüş falan. Bunlarda incelik var Ama burada sertlik ayrı bir şey Hoşgörü yok FETÖ'nün çıkarttığı hoşgörü Kur'an'da yok Dinler arası diyalog dinde yok Bunlar şirk Şimdi de yine Yavrular bir Kur'an meali hazırlatmışlar Arapçam bilmiyorum bana dün geldi daha inceleyemedim Çıktı alacağım kağıtta bakacağım Diner arası işte şeyin meşruluğuna değer diyalon falan. Bir Kur'an meali yazmışlar. Bir şeyler mi? Ne yazmışlar? Benden de görüş istiyorlar yani. Medine'den arkadaşlar tabi Arap alemine mi yiyecekler? Bazı hocalardan görüş istemişler. E tabii bizim görüşlerimiz ortada ama tabii Arapça bir şey yazmamız lazım. Onlara göndereceğiz. Göndermeliyiz. E sen şimdi nasıl bir şey? Mevla buyuruyor. Sert ol. Sen diyorsun ki diyalogçı ol. Mevla diyor, diyor gırzatlı davran. Katı ol. Sert ol. Sen diyorsun ki Yumuşak ol, hoşgörü ol. Bana niye hoşgörülü olmadınız, beni hapse attınız? Ben ne yaptım size? Müslümana sert ol, gavura yumuşak ol bunlarda. Bunların kitabı Kur'an değil. Bunlar kitapsız. Bu FETÖ'cülerin, bunların kitabı Kur'an olsa, Kur'an'da gavura sert ol, Müslümana kafirlere serttirler, <gülüyor> Aralarında merhametli diller. Bunlar ne yaptı? Bütün Müslümanlara zarar verdi. Vatana hıyanet etti. Ve bizleri zindana attı. Bizlere ne büyük zarar. Anamı öldürdü. Bu kadar üzüntümüze sebep oldu. Maddi manevi Müslümanlara zarar verdiler. Vatana, millete. Ya insanlar öldürün dediler ya. Daha yakın 250 kişi bu. 15 Temmuz'da 250 Müslümanı öldürdüler. Müslümanı öldürün diyor ya. Müslümanı öldürün diyor. Tabi. Ama bütün gavurlarla anlaşma ve diyalog hoşgörüşe. Bak Avrupa bas bas bağırıyor. Aman FETÖ'yü nasıl kurtarırım diye. Bütün gavurlar onlardan. Hillary'e yardım ediyor. Clinton'a yardım ediyor ya. Bir Müslümana bir kuruş yardım eder mi ya bir garibana? Ama Clinton'a yardım eder. Niye? Yahudi onu istiyor. E ne oldu kafirlerle cihadet? Münafıklarla cihadet? Ne oldu onlara? Sert ol. Benim kitabımda kafire sert Müslümana merhametli ol yazıyor. Sen hangi kitabı okuyorsun? Kitapsız. Müslümanları hapse attın bizi. Bu kadar insana eziyet ettin. Ondan sonra efendim gavurlarla sarmaş dolaş geçiniyorsun. Bir de Müslümanlardan topladığı paraları gavurlara yardım ediyor. Gavurların mutajına değil. Adam aç kalmış ölüyor. Gavur da olsa yardım ederiz. Biz dedir de ederiz. İhade ediyor. Dünyanın her tarafında zulme uğramış veyahut aç açık kalmış. Selde deprem, afete tutulmuş. Bu adama Müslüman gidip yardım edemez mi? Eder. Onu mu anlatıyoruz şimdi biz? Papaz okuluna verdi 2 milyon doları. Papaz okuluna veriyor. Bir Müslüman medresede bir talebeye bir zeytin alır mı? Almaz bu FETÖ. Kalkar medresede kapansın. Şimdi bak 28 Şubat'ta onların yaptığı çıkıyor. Herp Akoncu'yu onların devirdiği çıkıyor. O zaman da banim başıma kaç hapis gel. O zaman da onların olduğu çıkıyor. Anlamadık ki tabii. Şimdi onlar da o zamandan beri çıkıyor. Bizden kime uğraşıyor? E Kim uğraşacak? Sen hakkı doğruyu anlatırsan... Senden dünyanın yavru uğraşır, etkin de varsa uğraş. Hani kafirlere sert olacaktık. Vaktu aleyhim evet. İşte bu et müeyyidün destekleyicidir la mana. Benim dediğim mana ayın teyidim dedim. Çünkü neden? Fe inne el hakku subhanu. Hak subhanu'yu sevmek, Allah'ı sevmek ve muhabbete Resulü aleyhissalatu vesselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi sevmek la tutasazzuru düşünülemez. Ne siz biduni muadati a'da Allah ve Resulü düşmanlarına düşmanlık etmeden düşünülemez. Ne diyor şair? Bir mısra ayn o ayın beytin mısraı demektir. Yani tek mısra söylüyor, beyt olmuyor. İkili olmadığından ve leyse muhibbi men yuhibbu a'adiya Orayı herkes e adiya okur bizim bütün hocalar. a'adiya o kelime çok ince bir kelimedir. Nukatlarda da geçer yani. Tabii nukatlarda yani derin nukatlarda zinetferi de geçmeyebilir. Aadiyya benim düşmanlarım demektir. Aadiyya olsa düşmanlar demektir. Aadiyya benim düşmanlarım demektir. Hem orada kelimenin kendi yası var hem de nispet yası var yani benim mesela. Onun için onu da söylemiş ol. Çok eskiden bunu İncelemiştim, görmüştüm de ondan. Şimdi olsa ben de adiyah kurtuldum da. Yani eskiden okuturken çok lügat bakardım. Çok şeye bakardım, şehirlere bakardım. Benim düşmanlarımı seven, beni seven olamaz. Diyor. Mısra, kapak, benim düşmanlarımı seven, beni sevemez. Beni seven biri olamaz. Diyor. O zaman kafirler Allah'ın düşmanları mı? E tabi Allah'ın düşmanları. Evliya benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edin mi? Allah Teala kafirlere düşmanın buyurmuş mu? Buyurmuş. Peki kafirler Allah'ın düşmanı. Resulünün düşmanları sallallahu aleyhi ve sellem. Peki. Sen kafirleri seviyor musun? Seviyorsun. Nereden belli? Şeklinden belli, özentinden belli, yaşantından belli, desteğinden belli, hoşgöründen belli, diyaloğundan belli, belli belli belli. belli. O zaman ne diyor? hem ayet okuyor hem şiirden de deli getiriyor benim düşmanlarımı seven beni seven biri olamaz demek ki Allah'ın düşmanlarına düşmanlık etmeyenin Allah'ı ve peygamberi sevmesi düşünülemez biz FETÖ'yü esas buradan anlamalıymışız dinler arası diyaloğun gavurlara hoşgörülü olalım Muhammedun Resulullah demeyenlere merhametli olalım bak bak bak bak. la ilahe la Allah diyenleri baş göz üstüne tutalım başımın tacı yani Muhammed Resulullah'sız. E peki Muhammed Resulullah'sız din var mı? Yok. İslam var mı? Yok. Müslüman olabiliyor mu? Yok. E Müslüman olamıyorsa e gavur. E gavuru da başka göz üstüne tutalım. Hoş görelim, acıyalım, rahmetli olalım falan falan falan. Bu lafları hep dinledik, duyduk kitaplarında, gördük bunları. Biz anlatmaya çalışıyorduk. Ama çok da gücümüz yoktu. Ortadan konuşuyorduk. Yine o zamana göre elhamdülillah bir şey dikti. Bir cesaretti, bir mertlikti, bir dürüstlüktü benim yaptığım. 5-6 sene, sene evvelki 89 2010 konuşmalarım. Ortada. İnceleyin. Nasıl çatmışım. E, halbuki zararlarından da korku tehlikem vardı. Kini tekimde bir, bir sene hapis yatırdılar. Zararların da olduğu, bütün devleti ele aldıkları da işte görüldü sonra. Ama o zaman da zarar korkum vardı benim. Ama ben o zarar korkusunu da göze alma, alarak azimetle amel ettim. Belki orada ruhsatım vardı. Ben orada azimetle amel ettim, bindirdim. Ve sonunda da bir bedel ödedim. Ayrı dava. O zararda geldi. Ama ahiretin azabı daha çetin. Biz nasıl bildiklerimizi doğru söylemeyeceğiz? Demek ki bir adam kafirleri seviyorsa, hoş görüyorsa, benimsiyorsa, Allah'ın düşmanlarından muhabbeti, sevgisi, ilgisi, ilişkisi varsa ha ben burada ortaklık olabilirim. Maddi işler olabilir. Bu sevgi anlamına gelmiyor. Sevgi başka bir şey. Nice insanlar yan yana yaşamakta mecbur oldukları insanları sevmiyorlar. Ama geçiniyorlar. Geçinmek başka. Sevmek başka. Sevmek benimsemek. Sevmek özenmek ve onu artık saçının tıraşından ayağına kadar, çorabına kadar her şeyinde benzemek. İlişki bunu gerektirmiyor. Sevmek ayrı bir şey. Onun için kim Allah'ın düşmanı kafirleri seviyorsa biliniz ki Allah'ı sevmiyor, Resulü sevmiyor. Sevemez, seviyorum dese de siz alametlere bakın, sevmediklerini kabul edin. Çünkü sevemezler Allah'ı ve Resulü'nü. İstediği kadar da İslam nişanları üzerinde de olabilir. Ama diğer küfür nişanlarına karşı yumuşaksa, hoşgörülüyse ve kafirlere sevgisi varsa kafirlere sevgisi olanın Allah ve Resulüne sevgisi olamaz. Çünkü ayet belli. Sert bulunma emredilirken, katı durulmak emredilirken nerede olacak sen efendim? Hem Allah Resulü'nü seveceğim, hem ayete hadise inanacağım, hem de yavurları seveceğim. Yok öyle nane. Onun için Allah cümlemizi, yüce zatını ve Resulünü ve dinini ve kitabını hakkıyla sevenlerden ve düşmanlarından hakkıyla uzak duran, teberi eden e, saadetli bahtiyar kullarından eylesin. Onlardan isek o dairede sabit eylesin. Bu itikatta, bu şuurda olmayan kardeşlerimiz yine Müslüman olabilir. E, fakat münafaa doğru meyletmiş etmiş İmam Rabbah Hazretleri. Onları da Allah'ın bu sohbetler bereketiyle, vesilesiyle bir an evvel düştükleri durumdan halas eylesin. Hidayetlerine bizleri de vesile eylesin. Amin. Sizleri de vesile eylesin. Sizler de bu sohbeti önemseyin. Mektubat dersleri bundan sonra çok önemli Bu 3-4 ders Zaten Noel'e doğru gidiyor Allah'ın da hikmeti Tam o her Noel'de anlattığım ders Birkaç hafta sonra geliyor yani Bu acayip bir şey kerameti tabii. Biz de bunu denklemedik buraya Dersimiz biliyorsunuz bir seneye yaklaşmış Dersi takip edin Herkese dinletin Tekrarlarını olsun kaçırana izletin Mektubat dersi çarşamba akşamları Hiç kaçırmayın kaçıttırmayın. Allah için dinleyin Bu milletin imanını kurtarmak için vesile olun bu kanala, Lale Gül TV'ye, bu kanala, Hak kanala, doğru söze insanları yöneltin, tevcih edin, mesaj atın, işte neyse e, Whatsapp'tan Sinep atın, bir şeyler yapın. insanları uyarın. Mektubat başladı, ders başladı. Hemen insanları haberdar edin. Allah-u Teala cümlenizi emr-i bil maruf yapan, dine davet eden hidayetçi kullarının zümresine ilhak eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem ve teslimen kısıran.